E, bugünkü kalmış olduğumuz yer ise Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi Hüksület Hı Suresi'nde kötülüğe en güzel şekilde karşılık verme. Konumuzun başlığı bu. Bana Fana Kuvveti'yle inananlara kötülüğü iyilikle karşılık vermeyi emretmiştir. Ama bu demek değildir ki Hristiyanların yaptığı gibi tokat çakınca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 İyilikle mukabele et ki o da nasıl gitsin ve düşmanlık dostluğa dönüşsün. Bu susulet 33-34. İnşallah bununla has özel bir ders hazırladım. Onu 2-3 haftalık bir demekte işlemeyi düşünüyorum. İleriki derslerde. Yine ayeti kerimede kötülüğü en güzel olanla uzaklaştık. Biz onların nitelendire geldiklerini en iyi biliriz. Müminin 96'dan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 o acıyı hissedince hatayı ne yapabilirsin anlarsın. Ama o zaman anlattığında hissedim, bir düş şey olur. Yine bir hoca talebe ilişkisi, yine kardeşler arasındaki ilişki, büyük birinin küçük birine hareketi, sen de büyüyüp de altındaki gelip sana bir yanlış yaptığında o zaman yanlışı ne yaparsın anlarsın. Yani iman edenler hayatları boyunca türlü türlü ne yapacak? Bu gibi muamelelerle karşılaşa bilinir ama bunları geç olmadan anlamak gerekiyor. Hani derler ya birine bir nasihat ettiğinde anladın mı? Anladım. İnşallah anlamasın. İnşallah geç olmaz. Yani bu kaç ediliyor burada. Ama karşılarındaki insanların tavırlarına göre onlar da ahlak anlayışlarını değiştirmeyebilirler. Karşı taraf alaycı olabilir, çirkin söz edebilir öfkelenebilir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 şuna dikkat etmek gerekiyor. Hakikaten karşıdaki çok şerliyse hem sana hem de Müslümanlara şerliyse, zarar veriyorsa nasihat da takmıyorsa aynen Buhari'nin naklettiği rivayette karşıdan birini görüyor. Ya Ayşe, fal minne şerli adamı diyor. Adam geliyor, o kadar güzel davranıyor ki yani bizim de başımıza gelmiştir, konuşmuşuzdur demiştiniz ama şerli adam yanımıza gelmiştir. Çok iyi davranınca o gider gitmez. Ya böyle dedin adama davrandığına bak. Ayşemmemiz aleyhissalatü vesselam'a amma yağcılık yaptım diyor. Allah Resulü diyor ki Allah'tan kork diyor. Sen benim hangi isimde aşırı gider gördün? O kavmin en şerli adamıydı. Şerinden emin olmak için böyle davrandım diyor. Yani eğer bu durumdaysa buna da yapılacak davranış neymiş? Bu şekilde. Evet.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 Adamın olmadığı yerde keçiyen şey mi derler? Ne derler? Draman Çelebi derler. Ondan sonra keçi de gelmesin. Ama bir yandan da gösterdiği güzel e, tavırlarla dinin emrettiği güzel ahlakın tebliğini de yapmış olacak insan. Ve Allah'ın beğendiği ahlakı uyguladığı zaman bu sefer farşıdakinin de dine ısınmasına ne yapıyor? Sebep oluyoruz.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 Çünkü Allah bir kulu sevdi mi ne yapar? İnsanlara da sevdirir. Ve dinde ne yapar? Fakir kılar, anlayışlı kılar. Bakın e, dinde istediği kitabı okusun, isterse hepsi hafızasında olsun bir insanın bir kelimeyi o karşıdakine anlatamazsınız. Yani niye anlamlıyor bu dersiniz? Yani bir adamın anlayışı kutsa, e, Allah vermediyse, açmadıysa orayı sen açamazsın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 yakışmayacak her türlü işkenceyi ne yapıyor? Yapabilir ve zövk duyuyor. Fazıklı ya kafa kesenler, hayvanlara dahi tecavüz edenler, insanlıktan çıkanlar en yakın işte Irak'ta gördüğünüz. Ama İslam'a bakın, Müslümanlar esir aldığında e, kefaretten alakalı babları okuduğumuzda şu günahı mı istedin? 10 tane köle azat. zaten.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 çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni ne yapmaz? Evet. Sevmez. Neden bu ayeti tehdit etti arkadaş? Evet, Çünkü bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sohbetinde diyor ki kibirlenen cennetin kokusunu dahi ne yapamayacağız? göremeyecektir. diyor. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü diyor ben elbisenin en güzelini giymeyi severim. Kokunun en güzelini, ayakkabının en iyisini. Bu da mı bir Hayırdır. Allah güzeldir, güzeli sever. Koluna bir nimet verdim üzerinde, görmeyi Ki Kibir, haktan geleni kabul etmemektedir. Yani şu maddeleri uygulamadığın zaman buna büyüklenme, yani haktan duyduğun emri hayatına geçirmeme, büyüklük taslama ve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 Evet. Yine başlığımız insanların arasını çarpmak. Müminler ne kadar güzel ahlaklı olursa olsun, eğer insanların arasında herhangi bir husumet varsa, müminliğin yaşaması da mümkün değildir. Hatta Nisa 87. ayeti hatırlayacak olursanız ne oluyor ki o İki grup oluyorlar karşı karşıya o münafıklar yüzünden diyor. Halbuki diyor o münafıklar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 Rabbimiz'in bize verdiği iki tane bayram var kardeşler. Allah bu bayramların hakkını, kadrini bilen Müslümanlardan eylesin. Bakın hiçbir kafirlerin kendi aralarındaki bayram, aralarındaki kırgınlığı, dargınlığı gidermez. Müminlerinse ise üç günü geçti mi misal ara boşluğusu bu olsa dahi Rabbimiz'in verdiği bir lütufla iki bayram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 kaynaştırsak da ondaki güzellik ona da gelse. Bak bu da basma Bu da fısırdaşma. Birisi hayır. Birisi şey. Gizli fısırdaşıp yani dedikodu bunlar bunlarda hayır yok ama hayır için bir araya gelmede ne var? Hayır var. Ve kim Allah'ın rızasını isteyerek böyle yaparsa Allah ona ne yapar? Hayır veriyor. Evet. Yine müminlerin özelliklerinden birisi de ne olacakmış? Fedakarlık gösterecek. Akşam sohbette de dedik bir insan sevdiğini ne yapar? Canından üstün tutar. Düşünün Allah Resulü ve Vesselam'a gövdesini bir sahabe neden sıcak yapıyordu? Hı? Çünkü kendisinden hayırlıydı. Hı? Kendisinin yaşaması belki insanlara hayır getirmiyordu ama peygamberin yaşaması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 Elinde imkan varken yapan insan yokken de ne yapıyor? Yapma ihtiyacını söylüyor. Yoksa bu duyguyu ne yapmaz? insan? tatmaz. Çoğu insansa çıkarı uğruna iyilik yapar. Tabii çok çok çıkarı varsa. Bu baktan bir insan diyor hat okuduğumuzda, kadıya diyor işi düştüyse ona selam vermesi bile rüşvetlerdir diyor.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 Ve güzel ahlak sevgilemesi de mümkün değil. Ve geliyoruz, Allah insanların sevdikleri şeylerden vermedikçe, gerçek anlamda iyiliğe ulaşamayacağını bildiriyor. Ve ayeti kerime biliyorsunuz, Alemdan 92, sevdiğimiz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe veremezsiniz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 Ebu Talha oraya geliyor çalışmaya, namaza duruyor. Bir kuş geliyor, tam önündeki ağaca konuyor. Ve başlıyor bazı hareket yapmıyor. Ebu Talha onun e, namazdaki bu hareketlerinde namazı ne yapıyor? Unutuyor. Onu izliyor. Aklı başına geldiğinde hemen Ali Selahı ve vesselamın yanına geliyor ve ey Allah'ın Resulü, başka malı yok kahva, hiç şey yok. Halk postanı Allah'ın ve Resulünün.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 Çekleri, senekleri, borçları falan. Yani abi bir şey demeyin ya. Sen niye böyle? Ben ne var? Sen kullanmıyorum. Ona baktım mı? Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Hı. Güzel ameller istemeyi nasip etsin. Eee... Bir de peygamberden örnek verelim. Süleyman Aleyhisselam'dan Nemin suresinde bulursunuz. Kendisi kendisine farz olan ikinci namazını e, sevdiği doğru atlarına yani onun doğru atları güzel atları vardı. Onları severken ikinci namazı ne oluyor? Biraz tehir oluyor. Hadis-i şerifte diyor ki o günün akşamına diyor onların hepsini Allah yoluna bir kurban ettik. Çünkü onlar beni yani onu sevme, ona meyledme, namazı kılmaktan bir an olsun onu ne yaptı? Geri bıraktığı için. Bu da bizim için çok çok önemli delillerden bir tanesi kardeşlerim. Yani fedakarlık dediğimizde kendi nefsimizi Allah'a ibadetten alıp koyuyorsa, o alıp koyanda kendini ne yapacak? Koyut diyeceğim. İşte fedakarlık Yani önce buradan. Şimdi öbürlerine de geleceğiz. Ve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 Burada da fedakarlığın bir üst basamağı neymiş? Eğer yaşadığın bölge şir, küfür, bidat, diyarıysa olmayan bir yere ne yapma? Hicret etme. Hicret etme. En büyük fedakarlık neymiş? Burada başka devam ediyor. Sonra hicret ettin. Orada da hicret ettiğin yurtta seni karşılayan birisi var. Kendin ihtiyaç içinde olsam bile o kardeşini kendine ne yapma?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 Sayılamayacak kadar anlatacak, Akşama kadar anlatacağımız birçok Malzemeler nedir? Vardır insanlar bunu başarmıştır Başarmışsa Bizim başarmamamız için bir Sebep nedir? Yok Allah onların geçtiği o güzel Yoldan bizleri de geçirsin Bakın mesela burada iki tane Sahabenin örneğini vereyim size Ebu Bekir ile Ömer Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına Geliyorlar Allah her kişinin de razı olsun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 Kiran Hanım'ı müşrik değil mi yani? Zafun mı? Hangisi? Ee, Ayşe'nin hani... Ayşe yani? Hanım. Hangisi? Ayşe'nin. Umrumda mı? Sana iman etti. Müşrik var. olanlar da var. Umur birevri değil. Ben Şeyleri var. de var. Caddi yerdeki. Onlar ama hani? Evet. Allah evrastını bıraktın diyor. Hani tarihe insana bıraktın da.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 Ebu Bekir diyor ki o zaman Ebu Bekir'in hepsi de münafık oldu diyor. Ve gel bunu Allah Resulü'ne bir soralım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyorlar. Bu sınamadığınız gibi değil diyor. Yani demek ki herkesin, işte ben münafık oldum anlayışı doğru değil. Yani herkes bu amel yapamaz. Herkes infakı yapamıyor? Yapamaz. Diyor. Özleri gerekiyor. Fedakarlık. Eğer sizler diyor benim yanımda davrandığınız gibi her yerde olsanız Melekler sizinle müşafaa yapardır. Ben yani düşün, onları bile ne yapabiliyorsun, görebiliyorsun ve gölgelendirir diyor kanatlarıyla. Allah hepimize hayır versin. Amin. Demek ki ortamlar değişebiliyor. Hatta aleyhissalatü vesselam, benim de kalbim perdelenir. Yani ben de bir şeyler düşünürüm. Ama günde en az bir rivayette yetmiş, bir rivayette 100 kere tebessüfler edilmiş. Evet.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 Hakikaten güzel bir ahlak. Çünkü insanlar kendilerine hep iyilik yapanlara dua ederler. Doğru mu? O an tabii. hatırlamazlar. Evet. Ama müminler her zaman birbirlerine ne yaparlar? Evet. Allah'ım buna hayırlı, saliha bir eş nasip et. Değil mi? Ona hayırlı çocuklar nasip et. Veya İbrahim Aleyhisselam'ın duasını hatırlayın Kur'an'da. Allah'ım benim neslimden temiz bir nesil getir. Kişi, kötü, çirkini ne yapsın birbirinden ayısın, puta tatmasın. Yani bu duaları bizim birbirimize, meskimize ne yapmak yapmamız gerekir. Hatta çocuğunuza ne yapmayın lanet etmeyin diyor. Niye? Ona olan kız. Çocuğunuza lanet etmeyin diyor. Evet. Hatta bir koca karı ee, devesi kızıyor, devesine kızıyor deveyi ne yapıyor? Lanet diyor. Allah Resulü diyor söyleyeyim diyor şu kadıma alanı çöksün deveyi salıversin çünkü o lanetten diyor. Yani kesinlikle anne babanın özellikle çocuk, çoluk çocuğuna laneti ne yapıyor? Yasaklıyor. Ama bizim Türk milletinin ilk sözü ilk soru. evet evet yine müminler Diğer kardeşlerini de gözetir ve onların da bu ahlaka sahip olmalarını ne yapar isterler. Bakın e, Kur'an'da e, bazı ayetlerde Rabbimiz unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bir deniz para Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz kendimize güç yetiştiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma bizi affet, bizi bağışla ve kafirler topluluğuna karşı bizlere ne yap yardım et gibi birçok dualar var. Bakara 186'da 286'da yine Araf 126'da Rabbimiz üstümüze sabır yadır ve bizi Müslüman olarak öldürür. Ve yine Haşr suresinde zannedersem onunca ayet ya Rabbi bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz hakkında kalbimizde tingareş bırakma. Onları rahmetiyle ne yap? Yargıla. <gülüyor> Ve yine Rabbimiz bizi hidayete erdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ee, Alimden 8. Ayet. Yani Demek ki duada çok çok önemli meseleler var. Hem kendimizi hem de meskimizi ne yapmayacağız? Hem de kardeşlerimizi unutmayacağız. Ve bu aynı zamanda müminlerin birbirine karşı da merhametini ne yapar? Hildeme getirir. Hatta ben bazı insanlara dönem dönem sen şey hiç dua etmiyorum bana derim mesela. Burada aslında bana dua edip etmemesi değil. Ona yakalatmak istediğim kardeşime yani sen dua etmiyorsun. Yani muhakkak onda bir şeyleri seçebiliyorsun. Sen niye bundan irtibat halinde değilsin? Yani niye kendine dua etmiyorsun? Yani kendine dua etmeyen kardeşine dua eder mi? Kendine dua etmiyorsa kardeşine de zarar veriyorsun demektir. Çünkü o tutumunla karşıdaki de kendine yetecek bir imanı varsa o da kaybediyor, sen de kaybediyorsun. Halbuki sen kendini düzelttiğin zaman yanındakini otomatikmen düzeltmiş oluyorsun. Evet.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 bu şehri güvenli kıl. Yaşadığın yeri. Beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut diyor. İbrahim 35'te. Rabbim beni namazında sürekli kıl. Soyundan olanları da Rabbimiz duamı kabul buyur diyor. İbrahim 40'te. Yani hem beni namaz kılanlardan neyle, hem de benden gelen neslini ne yap? Namaz kılanlardan kıl. Ve yine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 Bakın dua var. Duanın da e, tezahürü var mı? Var. Öyleyse biz de bunlara ne yapacağız? Aynen öleceğiz. Allah hepimize hayır versin. Yine müminlerin hataları için bağışlanma dilemek. Allah Azze ve Celle kitabında şu halde bir gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahım.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 Onun için de Allah'tan ne yap? Günahının bağışlanmasını bilir. Ve müminlerin ahirette azaba karşı hissettikleri korkuyu mümin kardeşi içinde ne yapıyor? Duyuyor. Onun cehenneme girmesini ne yapmıyor? İstemiyor. Onun için Allah'tan bağışlanma diliyor. Evet. Bununla alakalı yine birçok e, ayeti kerime var. Ve yine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 Ve alaycı bir insanda toplumda hiçbir zaman ne yapmaz? Yer bulmaz. Yani kimse de alay eden insanı ne yapmaz? Ne yapmaz. Ve müminin de bu huyu ne yapmayacak? Olmayacak. Ve Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinde uyarırken bakın kimse kimseyle alay etmez. Hemen asabinde erkekler topluluğu, başka bir erkekler topluluğuyla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 eksikliği. Müslüman bunları küçük görmeyecek. Onlarla ne yapmayacak? Alay etmeyecek. Evet. Bizim bacanak derler. Hep ona çelik Cıbır deriz. O da hep böyle de. Ben size gelmem ama siz bana gelirsiniz. Diyor. Ben bunu hep abraç, tel körün kıssasını anlatırım.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 İnsanlara hoşlanmayacağı lakaplar takmama. Bakın şimdi, belki bizim yaşadığımız toplumda hayvan lakapları pek hoş karşılanmıyor. Hani aslanan falan karşılanıyor da, eşek, eşiyor eşek adamın hoşuna gitmiyor. Aslanım deyince hoşuna gidiyor. Halbuki aslan yırtıcı. Yani üstüne de binemezsin, yük de götüremesin ama adama niyesi? aslanım deyince hoşuna gidiyor. Eşek en azından bir işe yarar. Yani üstüne yük vurursun, ama dövüş şeyidir. Yani kavga sebebidir. Fakat Araplardaysa hayvan lakapları onlarda bir güç ee, bir şeyiydi. Mesela Abdullah bin Himal. Ya. Veyahut Zeynep binti Cahş. Cahş katır demektir. Ee, yani bu türlü lakaplar onlarda e, hoş görülen e, nasıl diyeyim Dışlanılmayan şeyler. Ama bizim toplumumuzda Hüseyin bir katır <gülüyor> veya Hüseyin bir himar, eşek. Yani bunlar bizim toplumda ne atmaz, Gitmez. Yani söylerken bile insan gülüyor. Fakat onlarda bu dışlanılan bir şey değil. Anlatabildim mi? Burada hoşlanılmıyorsa bu lakaplar ne yapılmayacak? takılmayacak. Çünkü buradaki ölçü hasidakinin hoşlanmadığı bir lakabı söyleyemez Ölçü bu kardeşler. Hoşlanıyorsa sıkıntı yok. Hoşlanmadığını ne yapmayacağım? Söylemeyeceğim. Hoşlanıyor, sıkıntı yok. Burada sıkıntı hoşlanmadığında. Evet. Ve Rabbimiz Sıbhane Hüveteala e, bizleri bu konuda ne yapıyor? <gülüyor> Uyarıyor. Mesela bir arkadaşın birisi sohbetin birinde ben duymadım, hissetmedim çünkü sohbeti adaptıydın. Sallanmış bu, adı havancı faldı. Mesela, şimdi havancı kelimesi söyleniyor, <gülüyor> bedde, o olay hatırlanıyor. ama <gülüyor> o rahatsız olmuyor, o ayrı bir şey. Şimdi yani. Bir baktım iki tane arkadaş da yıkıldı. Lan ne oluyor? Duymadım, yok. Koklamadım mı? Aman, neyim durdu dedi. Bu da ne yap? Yapılmaması gerek. Aynen kırmızı e, kitabın tefsire bakarsanız, Ali bir ayetin tefsirini yapıyor. Oradan bir tanesi gülletiyor. Herkes girmeye başlıyor. Ne oluyor size diyor? Hepinizin yaptığı bir şeydir. Kendi <gülüyor> Yani hepinizin istediği bir şey diyerek ortamı ne yapıyor? Hah <gülüyor> diyor. Yani olabilir insanlar arasında da. Bu da ona kötü laşap takılmaması. Yani laşapların çoğu ne yapıyor? Bu tür olaylardan yani insanın isteği dışında bir şey yapabilir, bir şey yanlış anlayabilir, bir hareket edebilir. Artık o takılır. Evet. Mesela hocanın birisi teravide ayıp bir şey yapıyor secdede. Secdedeyken kaçıyor. Aradan yıllar geçiyor. Emekli oluyor. Hanımına diyor ki ya gidelim de şu malımızı falan alalım evimiz, bakımız ne oldu köy gelenler Ve yıllar geçiyor. Tam köye geleceklerinde kadın diyor ki bey diyor sen diyor, fazla değişmedin. Bir saçın sakalın ağır abi. Seni tanırlar diyor. Ama ben değiştim. Sen dur da diyor bizi tanıyorlar mı? Tanırmıyorlar. Ben bir köye gideyim de Köyün meydanına gelir orada çocuklar şey yapıyormuş. Oyun oynuyorlar. Aşık oynuyorlar. Çocuklar diyor bu köyde bir imam var mı? Sonra gitmiş. Tanıyanınız var mı? Falan diyor.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 Müminin alametlerinden birisi infak ettiği zaman infak yaptığı şeyin en güzelini yapma. Yani ya yani şurada çürük şeyler var ben bunu çöp atacağım mı? Salana <gülüyor> vereyim. Hani bazı manavlar böyle çürüklerin hepsini doldurulan fakirlere verirler ya bıçaklan kes kes kes ev onu mu götürüyor? Veyahut da bizim burada başımıza geliyor adam. Kur'an'da hep Yasin okumuş. O sayfa gitmiş. Tamam mı? okuması hale gelmiş. Hocam buradan bir Kur'an alayım. Kur'an Kur'an'da buraya bırakayım da ya sen camiye bırak ya. Sen niye okumuyorsun bunu? Ya diyor ben bu sayfaları okuyamıyorum. E camideki de okuyamayacak. O da senin gibi başka yere okumuyor. Niye iyisini alıp da götürüp buraya koymuyorsun? Yani burada mümini her şeyin en güzelini infak etmiyor. Rabbimiz ne yapıyor? Zorluyor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 Medine pazarında aleyhissalatü vesselam dolaşırken orada bir buğday kümesi görüyor ve çok hoşuna gidiyor. Elini şöyle uzatıp aldığında bir bakıyor ki parmağına alttan yaşlıklar geliyor. Bu ne? Karşıdaki iyilik bükülmeye başlayınca bizi aldatan bizden İfade çok ağır. Ticarette ne yapma aldatma yok. Yine bir sahabeyi hanımı elinden tutarak Allah resmi yanına geliyor. Ey bunun diyor aklı kıt, ticaret yapıyor, kafa basmıyor. karşıdaki de bunu ne yapıyor? Hıp aldatıyor. Şuna söylesen de ticaret yapmasa yani ben alışveriş yapsam yapmasa, karşıdaki bakıyor ki söz dinlenmiyor. Ali sallallahu ve ona diyor ki, ben diyor kiminle alışveriş yaparsan yap önce, yani şunu malacın? Aldatma yok, aldatma yok. Böyle de. Ondan sonra alacağını ne yap, yap? O aldatırsa aldatsın diyor. Yani ticarette karşıdaki insan zayıf, aklı ermeyen insan gelse dahi onun ondan ne yapmayacak? Faydalanma yoluna gitmeyecek, aldatmayacak. Aleyhisselatü Vesselam onu öğretiyor. Yani karşıdaki bozulsa bile aklı ermeyen artık o adam yani tam şey yapmıyor. her alışveriş yaptığında aldatma yok aldatma yok deyip ondan sonra ne yapıyor? Alışverisini yapıyoruz. Ve Allah Azze ve Celle kitabında ölçtüğünüz zaman ölçü tam yapın. Ee, Doş doğru bir tartıyla tartın diyor. Biliyorsunuz bu yüzden koskoca bir kavim ne yapmıştır? Felak, felak Alırken ağır ağır tartmış satarken eksik eksik tartmışlar ve bu yüzden de koskoca bir kavim ne yapmıştır?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 Korkusuyla bu hareketi yapmak müminlerin alametinde nedir değildir. Ayette bu kesinlikle sakındırılıyor ve çocuk öldürmeyi dinimiz diri diri götürüp de o kuyuya atmayla nehir ekip ediyor. Yani bu ayetin nedir çeşididir. Allah Azze ve Celle böyle büyük suçtan günahtan hem bilir hem de meclimizin korkusundan. Evet.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 gençleri diyor söz dinlemez olacak. Ne zaman olacak? Yanlandırılık diyor. Bir tanesi. Birisi diyor birine iyilik yaptığında böyle diyecek ki diyor muhakkak bunun onda bir çıkarı var diyecek diyor. Bakacak diyor bulamayacak. Vay enayi. Malın ona yeter diyecek diyor. O zaman diyor insanların gör, görünüşleri insan ama iç tatları diyor hayvanlaşacak, kurtlaşacak, domuzlaşacak diyor. Ve o gün insanlar, o gün dünyada bir susamdan kaç gram yağ çıkacak, onun hesabını bilecek ama dinlerini ihmal Ve zina ihtiyarlarda diyor, perifane olacak. Asıl olacaktır. Tabaranı Mucim'i sayede gelen ifade edelim. Demek ki kardeşlerim, müminler Allah korkusuna ve Allah sevgisine dayanan bu özellikleri ne yapacak? Hesaba inanarak hayatını geçireceğiz. Unutmayalım ki bir insanın boynundan İslam bağı çıkınca e, merhamet çıkınca onda, İslam da ne yapmaz? kalmaz. Ve fıtri hasretlerin içinde ilk göze çarpması gereken insanın merhamet.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 karşıdaki mümini unutmayalım. İhtiyaç içindeysek kendi nefisimize, kardeşimize ne yapalım? Evet. Tercih edelim. İnfak ederken de, kırıntıları, kötüleri, eskileri değil, müminin alameti nedir? Ebu Zer'in kölesinin üzerindeki neyse, kendinin üzerindeki de neydi? Aynı, Aynı şeydi. Yediği tabağındaki neyse, kölesinin tabağındaki de neydi? Aynı şeydir. Allah Azze ve Celle,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 Estağfurullah ve Elhamdülillah. tuhfa. Alhamdulillah Allah'a. Amin. Cemal. Aleyküm selam var Yaşar'ın selamı.